Kötü huylar 1- Küfr 2- Cehalet 3- Ayıplanmak korkusu İnsanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplamalarına üzülüp, hakkı kabul etmemek. 4- Övülmeyi sevmek Kendini beğenip, övülmeyi sevmek. 5- bidat itikat Bozuk iman 6- Hevâ-yı nefs Nefsin isteklerine, lezzetlerine, şehvetlerine tabi olmak. 7. Taklid ile iman. Bilmediği kimseleri taklit. 8. Riya. Gösteriş. Ahiret amelleri yaparak dünya arzularına kavuşmak. 9. Tuli emel. Zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemek. 10. Tama Dünya lezzetlerini haram yollardan aramak. 11. Kibr, kendisini üstün görmek. 12. Tezellül, aşırı tevadu. 13. Uçb, yaptığı iyilikleri ibadetleri beğenmek. 14. Haset, kıskanmak, çekememek, nimetin ondan çıkmasını istemek. Ebu leysi Semerkandi diyor ki. Üç kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiğenin, gıybet edenin, hased edenin. 15. Hıkt. Başkasını aşağı görmek. 16. Şematet. Başkasına gelen belaya, zarara sevinmek. 17. hicr. Dostluğu bırakmak, dargın durmak. 18. Cübün. Korkaklık. Şecaatin az olması. 19. Tehevvür. Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olması. 20. Gadr. Ahdinde ve misakında durmamak. 21. Hıyanet. Münafıklık alameti. Emniyeti bozacak söz ve iş. 22. Vaadini bozmak. Verdiği sözü bozmak. hadisi i şerifte, Münafıklık alameti üçtür. Yalan söylemek, vaadini ifa etmemek, emanete hıyanet etmek buyuruldu. 23. Suizan. Suizan haramdır. Günahlarının affolunmayacağını zannetmek Allahü Teala'ya suizan olur. Müminleri haram işleyici yani fasık zannetmek suizan olur. 24. Mala muhabbet mala düşkün olmak 25. tesvif hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmak. Hadis-i şerifte beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini ihtiyarlamadan Gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini buyuruldu. 26. Fasıkları sevmek. Fıskın en kötüsü zulümdür. Haram işleyene fasık denir. 27. Alimlere düşmanlık. İslam ilimleri ve alimleriyle alay küfürdür. 28. Fitne. İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmektir. Hadisi şerifte fitne uykudadır. Uyandırana lanet olsun. Buyuruldu. 29. Müdahene ve müdara. Gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak ve dünyası için dinini vermek müdahenedir. Dini için dünyasını vermeye müdara denir. 30. İnat ve mükavere. Hakkı, doğruyu işitince kabul etmemek. 31. Nifak. Münafıklık. İçinin dışına uymaması. 32. Tefekkür etmemek. Günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmemesi. 33. Müslümana beddua. 34. Müslümana kötü isim takmak. 35. Özrü reddetmek. 36. Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir etmek. 37. Haram işlemekte ısrar. 38. Gıybet. 39. Tevbe etmemek. 40. Mal ve mevki hırsı. Kötü huylardan kaçınmalı, iyi huylu olmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki ibadetleri az olan bir kul iyi huyu ile kıyamette yüksek derecelere kavuşur. İbadetlerin en kolayı ve çok faidesi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır.